''Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın, bak denizler ortasında yelkensiz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı, beni sensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın. Bana der güzel, ellere derman oldu. Halk türküsünde öyle söyler, fuzuli de şöyle söyler. ''Kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan.'' ''Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı?'' <gülüyor> Aheden kimdir bu saat kuytuda Sustu bülbüller hıyaban uykuda Şimdi ay bir servisi mindir suda Esme eybad esme canan uykuda Başka sevdalardan almışsan nefes Başka yerden başka vadilerden ez Doğmasın ruhumda ani bir heves Esme gülşenden ki canan uykuda